10. Özellik Savaş hali ve bütün kuvvetlerin Müslümanlara karşı toplanması Tehlike sadece Resulullah Aleyhisselam'ı değil, genel olarak bütün Müslümanları kapsıyordu. Ubey bin Kâb rivayetinde şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı Medine'ye geldiklerinde, Ensar onları kabul edip barındırdığında bütün Araplar iki tarafı da dışladılar. Onun için silahlarıyla geceleyip, silahlarıyla sabahlıyorlardı. Bu, İslami hareket gençlerinin anlamaları gereken çok önemli bir özelliktir. Özellikle küfür düzenlerini yıkmak için düşmanlara karşı koyan Müslümanların gönüllerine hakim olan inanç, muharekenin zamanı, düşmanla hesaplaşma, düşmanları yenilgiye uğratarak inananların nihai hedefini gerçekleştirmektir. Fakat bu ile işin burada bittiğini sanmaktadırlar. Onlara göre bütün bunlar olduktan sonra yeryüzünün bütün kuvvetleri başlayacak ve İslam devletinden korkacaklardır. Gerçekte ise durum bu hayallerden çok daha değişiktir. Resulullah Aleyhisselam'ın bütün savaşları, gazveleri ve akınları İslam devletinin kurulmasından sonradır. Eğer İslami hareketin İslam devletini kurması için bütün güçlerini seferber etmesi gerekiyorsa, bunu İslam devletinin kurulmasından sonra onu muhafaza etmek için kendi güçleriyle beraber yeryüzünün doğu ve batısındaki bütün Müslümanların güçlerini de seferber ederek yapması gerekir. Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğinde, yeryüzünde ilk İslam devleti kurulduğu zaman, 15 yaşını dolduran her Müslüman savaşa asker olarak katılıyordu. Müslümanlara cihad farz olduktan sonra durum bu şekildeydi. Fakat bu dinin yüceliğinden ve bu akidenin muhteşemliğindendir ki, bu askerlik mecburi değil, Gönüllü askerlikti ve Müslümanlar savaşa katılmak için yarışıyorlardı. Eğer münafıkları istisna edecek olursak Müslümanların genç yaşlı bütün gençleri savaşa seferber olmuştu. Müslümanlar ilk günlerinde her an Medine'ye hücum ihtimali bulunan o zor günlerde silahlarıyla yatıp silahlarıyla sabahlıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'a onu çocukları ve ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Ve onlar Allah'a verdikleri sözde durdular. Müslüman yöneticilerin hesaplarını çok iyi yaparak hazırlanmaları gerekir. Gençlerine düşmana karşı kazanılan birinci savaşın düşmanla olan bütün mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini anlatmalı, durumu gerçekçi olarak ele alıp birinci raundun bittiği ve ikinci merhaleye başlamak için gayret göstermeleri gerekeceğini belirtmelidir. Cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. İslami hareketin yöneticileri, İslam düşmanlarıyla mücadele etmek ve mücadeleye devam edebilmek için silah, mal, levazım ve insan gücüne varıncaya kadar mücadelenin gerektiği her şeyin hazırlığını yapmalıdır.